Bismillahirrahmanirrahim. Inna nashimda lillahi nechuduhum, nasta'imuhum, nasta'imuhum, nasta'imuhum, nasta'imuhuru. Ona uzu bin dahimimu, nishururahum, nukukna ve nusiyyat a'malimu. Men yehbi illahu kalamu dhullele, ve men yukir fe la hadiyela. Ve eşhedu en la ilaha illallahu vahdatu. Ula sharika lah, ve eşhedu enna muhammedan Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Evet arkadaşlarım bu hafta 61. konu ve 128. dersi görüyoruz. Konumuz Vadi'l Kur'an'ın fethi yani şehirler veya da köyler vadisi diye bir yer varmış. Oranın fetinden bahsedilecek. Hemen Hayber savaşının mütakibinde oluyordu zaten. Orada da Yahudiler var. Bir de Hayber'deki Hayber Yahudilerin arazisindeki ganimetlerin taksim edilmesi yani Müslümanlara dağıtılması zehirli bir koyun etinin aleyhissalatü vesselama ve sahabelere ikram edilmesi ve son olarak da aleyhissalatü vesselamın Safiye binti Huye'yi radiyallahu anha ile Evlenmesi. Bundan bahsedeceğiz inşallah. Hayber'in kaleleri aleyhissalatu vesselamın eli ashabının e, çabalarıyla kaleler düştükten sonra Yahudilerin diğer kalan memleketlerindeki yurtlarındaki e, her şey aynı şekilde düştü. E, yıkıma uğradı. O arazileri de böyle peş peşe kaybetmiş oldular. Yani Hayber'in dişindeki, Hayber'e yakın olan yerdeki o bölgelerdeki Yahudiler ellerindeki arazileri Hayber'den sonra Hayber Yahudilerinin başına gelen işlerden sonra onlar da korkularından terk ettiler. Aleyhissalâtu vesselâm'a vermiş oldular. Tabii kimisiyle de savaşıldı bir müddet. Evet. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim Hayber'e, Hayber arazisine ulaştığında Muhaysana bin Mes'ud diye bir sahabe var. Onu Fedek e, Yahudilerine gönderiyor. O da ayrı bir bölge. Yani Hayber'e geldiği zaman aynı zamanda Fedek Yahudi, Yahudilerine de bir elçi gönderiyor. Onları İslam'a davet ediyor. Bakın önce İslam'a davet ediyor. Ancak onlar ağır davranıyorlar. O gelen elçiye karşı ağır e, davranıyorlar. Sonra da fedekli Yahudiler Hayber'deki kardeşlerinin başına gelen işi duyunca yani Hayber'in tamamen tarumar olduğunu, Müslümanlar tarafından fethedildiğini duyunca hemen elçi gönderip e, aleyhissalatü vesselam'la barış yapmayı rica ediyorlar. Bu fedek Yahudileri. Yani onların da başına aynı şey geleceği için Korkuyorlar Muhammed İbni İshak Rahmetullah Aleyh Siyer adlı kitabında Diyor ki Bu Yahudiler Fedekli Yahudiler Kardeşleri olan Hayberli Yahudilerin başına gelen şeyi Duyunca yapacaklarını yaptılar Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kendilerine kolaylık göstermesi kanlarını bağışlaması için elçi gönderdi. Ve Aleyhisselatü da malları terk edeceklerine dair elçi gönderince Aleyhisselatü Vesselam onlarla sulh yaptı. Yani anlaşmayı yapıyor. Evet. Şimdi aynı kitapta yani Muhammed İbni İshak'ın Siyer adlı kitabının başka bir yerinde de diyor ki tabi bunlar sahihse Siyer olarak anlatılıyor. Aleyhisselatü Vesselam Hayber'le işini bitirince oranın feth işi bitince Allah Azze ve Celle fedek ehline, yani fedek Yahudilerinin kalplerine bir korku saldı. Hani Aleyhissalatü bir aylık mesafeden düşmanların kalbine korku salmakla yardım olunuyor ya, 5 şey veriliyor. Bir başka hadiste altı şey. Geçmişteki peygamberlere verilmeyen 5 şey ve altı şey, iki ayrı, ayrı, ayrı rivayet var bu hususta. Onlardan biri de düşmanların kalbine korku salmak. İşte bu fedeklilerin kalbine de bir korku düşüyor. Evet. Sonra aleyhissalatü vesselam'a e, bu fedekliler sulh yapmak için adam gönderiyorlar. Rivayete göre yani Muhammed İbni İshak'ın siyerin anlattığına göre o elçi onlara Hayber'de yahut Tayyip'te yahut da Medine'ye geldikten sonra gidiyor. Aleyhissalatü Vesselam'da bu sulhu, bu anlaşmayı fedekli Yahudilerden kabul ediyor. Ve oradan aldığı, yani fedeklilerden elde ettiği ganimeti kendi nefsi için çünkü biliyorsunuz ganimetlerin beşte biri Allah'ın ve Resulünün durduğu ait i kerimede. Evet. Kendi ne alıyor ama o da kimler için Yine ihtiyaç sahibi için, masraflar için vesaire Yani kendi nefsi için değil tabii ki yani. Evet. Çünkü neden? Oradan alınan malların üzerine ne bir at ne de herhangi bir binit koşturulmadan yani bir eziyet görmeden, herhangi bir gayret sarf etmeden alındığı için orası e, Haşr suresinde de anlatıldığı üzere Buna benzer bir olayda Onu daha önce anlatmıştım Nadır e, Yahudileriyle ilgili meselede Orası işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kanimet yani olarak gelen mallar Aleyhisselatü Vesselam'a e, Geçmiş oluyor O da ihtiyaç sahiplerine veriyor İleride bahsedeceğimiz üzere Evet Hayber Fethini Bitirdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam Vadil Kur'a Yani böyle köylerin belirli mezraların diyelim bulunduğu bir yere hareket ediyor. Orada Hayber ile Tima arasında e, Tima denilen e, Tima daha doğrusu bir bölge varmış. O bölgenin Hayber ile Tima arasında bir bölgenin içerisinde yer alan e, köyler veya şehirler diyebiliriz. Evet. Burada Yahudilerden bir grup kalıyor. Aynı zamanda da Araplardan da oraya gelenler olmuş. Yerleşmişler. Orada ikamet ediyorlar. Müslümanlar oraya indiği zaman o bölgeye girdiğinde Yahudiler ok atarak karşılık veriyorlar. Evet. Şimdi Buhari'de, Ebu Hureyre'den de bahad edilen bir sahih hadiste kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü çıktı. Biz diyor, ne e, gümüş olarak ne de Altın olarak kanuniyet elde etmedik. Ancak mallar, ondan sonra elbiseler ve bir takım eşyalar bir başka rivayette de böyle e, zırhlar elde ettik kanuniyet olarak diyor sahabe. Sonra diyor Aleyhisselatü Vesselam'a bir e, Ben-i Duayb denilen e, Duayb oğullarından bir adam bir köle hediye ediliyor. Evet. Kendisine Rufatübni Zeyd denilirmiş. Buna aleyhissalâtu vesselâm kendi hizmetçi için alınıyor. Ama bu adam haretli bir insan. Yetenekli böyle bir insan. Aleyhissalâtu vesselâm Vadil Kura bölgesine yönelince hatta o bölgeye geliyor Vadil Kura şehirlerin bulunduğu, köylerin bulunduğu yere aleyhissalâtu vesselâmın bu hizmetçisi yani Rufatübni Zeyd Aleyhissalatü Vesselam'ın yükünü indiriyor. Ee, bu esnada bu adama, bu köleye, bu hizmetçiye diyelim bir tane serseri bir ok, yani rastgele gelen bir ok isabet ediyor ve <gülüyor> ölüyor. İnsanlar diyorlar ki ona cennet helal olsun, yani hoş olsun, afiyet olsun onun cenneti diyorlar. Aleyhissalatü Vesselam da hayır asla diyor. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diyor, o hayber günü ganimetler içerisinden kendisine tasksim edilmeyen bir böyle örtüyü almıştı diyor. Şimdi onun üzerinde yanıyor diyor Allah-u Ekber. Onun üzerinde yanıyor diyor. Bunu duyan insanlardan bazıları hemen böyle ayakkabı bağ varmış onu getiriyorlar. Onlar da aynı tarzda almışlar yani habersiz taksim edilmeden subhanallah. Ali izin Sallam diyor ki o ayakkabı ba veya bağ türü bağcık tür bir şey yani ayakkabının benzeri şeylerin bağlandığı diyelim. Ali Sıratu Sallam diyor ki işte bu ateşten bir bağ diyor. Ya ateşten şerli bir bağ diyor. Evet. Sonra Ali Sıratu Sallam ashabının savaş için o kura vadisi, va'dil kura köylerin bulunduğu yere savaş için saf saf haline getiriyor. Yani diziyor asabını sonra hareket ediyor. asabını kaldırıyor. Sancağı Sa'd bin Ubade'ye veriyor. Bir sancağı da e, Habbabi ibn-i diğerini Sehl bin Hunayf'e diğerini Ubade ibn-i Beşir'e veriyor. Bunlara sancakları verince e, önce oradaki ahaliyi o mevkide bulunan kimseleri, o müşripleri İslam'a davet ediyor. İslam'a davet ediyor. Onlar şey yapıyorlar, imtina ediyorlar. Kabul etmiyorlar yani. Bu daveti kabul etmiyorlar. Sonra onlardan mübazere için, yani düelle için, karşılıklı çarpışmak için bir adam çıkıyor. Onun üzerine de Talha bin Ubeydullah Üzbeyr bin Avvam radiyallahu anh üzerine atlıyor Böyle şedid bir şekilde savaşıp onu öldürüyor. Sonra bir başka adam çıkıyor onlardan. Yine aynı şekilde e, meydan okuyor. Için. Onun üzerine de Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an atılıyor. İşini bitiriyor. Onlardan öldürülen, o bölgede öldürülen 11 kişi oluyor. On bir kişi öldürülüyor. Sonra aleyhissalâtu vesselâm onları yine İslam'a davet ediyor bak. Savaşıyorlar bir taraftan da İslam'a davet ediliyor. Namaz vakti gelince namazlarını kılıyorlar. Ee, sonra onları yine İslam'a davet ediyor. Ve savaş akşam vaktine kadar devam ediyor. Sonra sabah vakti oluyor. Sabah vakti güneş yükselirken bu Vadil Kura bölgesindeki o köylerin bulunduğu vadinin ahalisi teslim oluyorlar ve malları veriyorlar. Aleyhissalatü Vesselam'a teslim oluyorlar. Evet. Onlara da zorluklarla onların bulunduğu yerde Müslümanlar hakim oluyor. Orayı da fethetmiş oluyorlar. Ve Aleyhissalatü Vesselam oradan elde ettiği eşyaları, ev eşyalarını ondan sonra birçok e, malzemeyi ashabına ganimet olarak dağıtıyor. Sonra da teyma belgesine hareket ediyor. Hani Vadil Kura denilen bölge Hayberle ile arasındaydı. Sonra Vadül Kura ile işini bitirince Teyma'ya geçiyor. Bir sonraki mıntıka lakin bunlar önce Hayber'in sonra bu Kura Vadisindeki insanların başına gelen şeyleri işitince karşı çıkmaya cesaret edemiyorlar. Ee, yani böyle bir fikri hiçbir şekilde akıllardan geçirmiyorlar. Orada da aynı şekilde Yahudiler var. Teyma bölgesinin Yahudiler var. Yani savaşmıyorlar. Aleyhissalatü Vesselam'a sulh için, barış için elçi gönderiyorlar. Aleyhissalatü Vesselam da onlardan o elçiyi kabul ediyor. Ve mallarının başında onları bırakıyor. Şimdi Muhammed İbni İshak diyor ki Aleyhissalatü Vesselam Hayber ahalisi Hayberdeki hanlısı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çağırdı, anlaşmaya iniyor. Ve eee Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu Hayber ahalisi mallarının başında çalışmak üzere, yarısının kendilerine, yarısının Müslümanlara verilmesi üzere, çalışma üzere e, istiyorlar, izin istiyorlar. Ve diyorlar ki biz sizden daha iyi biliriz çalışmayı ve orayı arazi işletiriz diyorlar. Ali Sallallahu Aleyhi yarı yarıya oradan çıkacak ürünlerin paylaşılması üzere onları arazilerinde bırakıyor. Ama diyor ki eğer biz istersek sizi çıkartırız. Yani çıkartacağımız zaman ne zaman dilersek, o zaman sizi çıkartırız diyor. Ee, bunun üzerine ehli fedek de yani Hayber'den sonra fedek ahalisi de aynı anlaşmayı kabul ediyor. Tamam diyorlar. Yani ne zaman isterseniz bizi çıkartabilirsiniz. Evet, Hayber Müslümanlara Allah'ın e, ikram ettiği bir ganimet olarak alınıyor. Fedek ahalisi Hazreti Resulullah (s.a.v.) kendisi için alıyor. Ya o onu ihtiyaçlar için, masraflar için e, harcu. Ebu Davud'da gelen bir hadiste Abdullah İbn Ömer'den geliyor kardeşlerim. Diyor ki Abdullah İbn Ömer (r.a.) Hayber fethedildiği vakit Yahudiler Allah Resulü'nün (s.a.v.) kendilerinin kendi arazilerinde mallarının yani ürünlerin yarısını e, vermek üzere çalışma hususunda ve vesselam'dan rıza göstermesini onay vermesini istiyorlar. Aleyhissalatü ve da diyor ki, dilediğimiz müddetçe bunun üzerine size onay veriyorum, rıza gösteriyorum diyor. Yani ne zaman istersek sizi çıkartırız. Az önceki rivayette geçtiği gibi. Onlar da bunun üzerine karar kılıyorlar. Bu Sehimlerden Sehimlerden elde edilen Yani ürünlerden elde edilen Bu payları Hayber'in e, Yarısından yani Yar önlerinden elde edilen bu sehimleri Aleyhisselatü Vesselam taksim ediyor 5'te birini de 5'te birini de e, Kendisi alıyor Ve bununla eşlerini e, Yediriyor onlara veriyor Vesaire yani Dağıtılması gereken yerlere dağıtıyor Allah Azze kitabında geldiği gibi. Evet. Vadil Kur'an'ın ahalisi o ve Teyma bölgesinin ahalisi oranın yaşayan insanları, Yahudileri aynı şekilde bu anlaşmada olduğu gibi, Hayber anlaşmasında olduğu gibi onlar da bu şekilde anlaşıyorlar. Yani oradan çıkan malların yarısını Müslümanlara vermek üzere. Ve bu şekildeki anlaşmanın neticesinde değerli kardeşlerim, Yahudiler e, harp mekanlarını, mevzilerini Müslümanların önüne tamamen terk ediyorlar. Bu anlaşmalar neticesinde Hayber, ondan sonra Vadil Kura, Teyma bölgelerinin anlaşmaları Ee, malların yarısının Müslümanlara geçmesi üzere, yani Müslümanlara boyun eğmesi neticesinde diğer yerlerde de e, Yahudilerin mıntıkaları da e, düşmüş oluyor. Onlar da başarısızlığa uğruyor, yenilmiş oluyorlar. Yahudilerden Hayber Savaşı'nda ölenlerin sayısı sayısı 93. 93 küçük. Vakidinin haber verdiğine göre Müslümanlar Ya Müslümanlardan ölen kimse ise 15 kişi. Bak 15 kişi. Onlar halbuki kalelerin içerisinde savaşıyorlardı. Müslümanlar düz arazide, geniş, açık alanda savaşıyorlardı. İbni İsa'nın haber verdiğine göre 20 kişi. Allah'u u Alem. Ya, Müslümanlardan ölen 20 kişi diyor bir rivayete göre. Her Yahudilerden az. Evet. Bütün bu hal üzere Yahudilere bir zillet, bir alçaklık onlara bir helak ve bulundukları yerden de sürgün edilme yazılmış oluyor. Allah Azze ve Celle onları rezil rüsvay ediyor. Şimdi Yahudilere bu zillet duşar olunca Yahudiler alçalmış bir vaziyette elleriyle cizye yani bir nevi vergi vermeye razı oluyorlar vergi veriyorlar cizze veriyorlar ta ki bu durum Ömer radıyallahu anh'ın zamanına kadar devam ediyor onun döneminde bir hiyanet ediyorlar yani yaptıkları anlaşmaya ihanet ediyorlar o döneme kadar bu şekilde oralardan elde edilen arazilerin karşılığında e, o Yahudiler orada çalışıyor ve yarısını elde ettikleri gün yarısını Müslümanlara veriyorlar ta ki Ömer radıyallahu dönemine kadar Sonra Ömer radıyallahu anh döneminde bir ihanet edince onlar oradan Ömer radıyallahu çıkartıp atıyor. Kovuyor yani. Sürgün ediyor. Ebu Davud'un rivayetinde Ömer radıyallahu anh gelen bir hadiste Ey insanlar diyor. Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Yahudilerini ne zaman istersek çıkartırız diye anlaşma yapmıştı diyor. Bu şekilde bir anlaşma yapmıştı. Kimin malı varsa diyor Müslümanlara Medine'de o malının başına gitsin. O Hayber'deki malının başına gitsin. Çünkü ben diyor Yahudileri çıkartacağım oradan diyor. Onlar da çıkartıyor. Şimdi bu konuda biraz tafsilat var ona girelim. Yahudiler yine İbni İshak, Muhammed İbni İshak Siyer adlı kitabında bahsediyor. Yahudiler e, ihanet edince Ömer Radyan'la onları çıkartıyor. Yani e, Ibn-i haber verdiğine göre diyor Muhammed ibn-i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hay, Hayber'i e, savaştan sonra böyle zorluklarla fethedince Allah'ın e, fey olarak verdiği şeyden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, Allah Azze ve Celle'nin ihsan ettiği Hayber'in 5'te 1'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a alıyordu ve e, diğerini de kalanını da Müslümanlar arasında taksim etti ve bu Yahudilerden savaştan sonra e, sürgün edilecekler sürgün edildi hani daha önce anlatmıştım oradan sürgüne razı olanlar çıkartılıyor kadınlar diyorlar ki Yahudilerin kadınları biz burada çalışalım ve e, çalıştığımızın bir kısmını size verelim işte yarısını buna izin veriyordu Aleyhisselatü Vesselam onları çağırıyor. Diyor ki o e, anlaşmaya razı olan Hayber'deki e, Yahudileri isterseniz diyor size mallarınızı vereyim orada çalışmak üzere diyor. Onlar da buna rıza gösteriyorlar. Sizinle diyor bizim aramızda e, ürünlerinin paylaşılması üzere yani yarısını Bunları da kabul ediyorlar. Bunun üzerine çalışıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Ra Ravaha'yı gönderirmiş. Kendi döneminde. O malları taksim etmek üzere. Yani oradan ürünler çıktığı zaman Hayber'den onları alır. Abdullah bin Ravaha o taksim edilmesi gereken işte yarısını orada çalışanlara, Yahudilere diğer kal kalan yarısını da alırmış ve e, adaletle e, taksim edermiş. Aleyhissalatü vesselam vefat edince de Ebu Bekir radiyallahu anh Aynı şekilde devam ediyor. Aynı muameleye devam ediyor. Sonra o da vefat ediyor. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh dönemine geliyor. Ömer radıyallahu anh dönemine gelince Ömer radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam acı çekerken yani vefatı dönemlerinde ondan gelen bir sözü işitiyor. Diyor ki Arap Yarımadası'nda, Arap Yarımadası'nda, yani onların bulunduğu bölgede iki din bir araya gelmeyecektir. İki din, yani İslam ve Yahudilik kastediliyor bununla. Veya başka bir din de olabilir ama burada anlaşılan Yahudilik. İslam ve Yahudilik asla bir araya gelmez sözünü işitiyor. Bunu araştırıyor bu sözü. Bunun sabit olduğunu anlayınca Yahudilere anlaşılıyor haber gönderiyor. Muhakkak Allah Azze ve Celle sizin diyor sürgün edilmenize izin vermiştir ve bana da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu Arap Yarımadası'nda iki din bir araya gelmeyecek sözü ulaşmıştır diyor. Kimin yanında ey Yahudiler diyor ahit varsa yani verilmiş bir söz varsa onu bana getirsin e, ve ben onu yerine getireceğim. O söze göre hareket edeceğim ama kimin yanında ahit yoksa diyor onu sürgün edeceğiz diyor. O sürgün olacak diyor. Ve Ömer radıyallahu anh onlardan sürgün edeceğini ediyor. Bir başka e, ifadeyle yine Muhammed İbni İshak rahmetullah aleyh Nafi'den, Abdullah bin Ömer'in azatlı kölesi Mevlası'ndan biz diyor bu Nafi, ben diyor e, Abdullah bin Ömer daha doğrusu ben diyor Zübeyir ve Miktad İbni Esvet beraber çıktık E, mallar Hayber'deki mallarımızı hani Müslümanlara taksim edilmiş ya oradaki mallarını almak üzere çıkıyorlar. E, oraya varınca malları diyor, böyle ayırdık. Sonra diyor, e, geceleyin, e, ben yatağımın üzerinde uyuyordum diyor. Orada bir müddet kalıyorlar yani bu sahabeler Hayber'de. Yahudiler de geliyor, geliyor onun böyle ııı e, dirseğini yani kolunu e, şeyden eklem yerinden ayırıyorlar ve öyle bir yarık atıyorlar oraya yani e, zarar veriyorlar bir şekilde sabah olunca iki arkadaşı geliyor bu sahabenin diyor ki <gülüyor> e, bunların yardımına yani o kendisine zarar verilen e, sahabenin yardımına e, koşuyorlar yardıma çağırıyorlar ve diyorlar ki sana bunu kim yaptı? Yani bu şekilde sana bu zararı kim verdi deyince bilmiyorum diyor. Gece yani uyurken bir şekilde böyle bir hal olmuş. Yahudiler tarafından yapılıyor. Evet. Diyorlar ki bu Yahudilerin işidir. Onu anlıyorlar Yahudilerin yaptığını. Sonra <gülüyor> Ömer radıyallahu anh Diyor işte bu Yahudilerin işidir. Bu sizin başınıza gelen bu sıkıntı Yahudilerdendir. Kalkıyor onlara yani insanlara hutbe veriyor. Hitap ederek ey insanlar diyor. Ben diyor Hayber Yahudilerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın dilersek çıkaracağız. Sizi çıkarırız. Dediği üzere anlaşma yapmıştı. Onlar diyor Abdullah bin Ömer'e Abdullah ibni Ömer'e düşmanlık ettiler. Yani zarar verdiler. Onun elini e, dirseğinden, eklem yerinden ayırdılar diyor. Bana ulaştığına göre e, biz hiçbir şekilde şüphe etmiyoruz ki onlar diyor bizim düşmanlarımızdır. Her kimin Hayber'de malı varsa malının başına gitsin. Çünkü diyor ben Yahuduları oradan çıkartacağım diyor. Bu ve buna benzer birkaç tane hadise hadisi olmuş. İşte burada İbni İshak'ın haber verdiğine göre bu sebeplerden dolayı Ömer radıyallahu anh da kendi döneminde o yarı sehem üzere yani ürünlerin yarısının alınması üzere çalışan, çalıştırılan Yahudiler de oradan atılıyor, çıkartılıyor. Bu konuyla ilgili hulasa yani özet Yahudilere Allah Azze ve Celle zilleti alçaklığı nerede olursa olsun yazmış. Neden? Bu ıı, tabiatlarındaki, karakterlerindeki tuzak, aldatma, saldırganlık, hak üzere ve peygamberlere, salihlere saldırganlıktan kaynaklanan ıı, vasıflarından dolayı Allah her ve Celle onlara zilleti yazmış. Onlar ıı, bu rüsvaili tattıkları zaman peş peşe ne tövbe ediyorlar ne de düşünüyorlar. Bu esnada Yani Hayber'in taksimi Hayber manlarının işte sonraki Yahudilerin memleketlerinden alınan efendim e, ganimetlerin taksimi esnasında o dönemlerde o vakitlerde e, Cafer bin Ebi Talib Cafer bin Ebi Talib Hicre ile birlikte Habeşistan'dan geliyor. Onlara bir de Ebu Musa'l-Eş'ari radiyallahu anh'ın Yemen'den gelen ııı e, soyu, onunla, onun kavmi de katılmış. Birlikte geliyorlar. Aleyhisselatü yanına. Şimdi bu hadisi Buhari rivayet ediyor. Evet. Diyor ki Ebu Musa El Eşari Radıyallahu anh Biz Yemen'de iken Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, çıkışı haber verildi. Biz de diyor muhacirler olarak ben ve Benim iki küçük kardeşim ile beraber çıktık diyor. Biz diyor o zaman 53 kişiydik. Yemen'den hareket ediyorlar. Bu eş'ariler Yemen'di. Ebu Musa el Eş'arî'nin kavmi. 52 veya 53 kişiydik. Bizim kavmimizden erkekler 52 veya 53 kişiydi. Bir şeye bindik, gemiye bindik diyor. Gemi bizi Habeş'teki Necaş'ın olduğu yere götürdü diyor. Cafer bin Ebi Talip orada bulunan, daha önce Mekke'den Medine, şey Mekke'den Habeşistan'a hicret eden Cafer bin Ebi Talip bizi karşıladı. Ve biz onun onunla birlikte orada e, tekrar Medine'ye dönünceye kadar kaldık. diyor Hayber Fethi e, zamanında ise Nebimiz aleyhissalatü vesselam'a diyor, e, ulaştık, onun yanına geldik diyor. Bir başka rivayette, Cafer bin Ebi Talip ve ashabı yani arkadaşları e, beraberlerken Cafer diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi buraya gönderdi ve burada yani Habeşistan'da kalmamızı emretti e, siz de diyor bizimle beraber burada kalın diyor o yemendi Ebu Musa El Eşari'nin kavmine biz dedi onunla beraber topluca kaldık sonra Hayber fethedildiği vakit Medine'ye birlikte geldik diyor ve Aleyhisselatü Vesselam bize de bir sehem verdi Yani pay veriyor şeyden Ganimet mallarından Ganimet mallarından pay veriyor O savaşa Katılmayan hiç kimseye pay vermiyor ee, Sadece Gemi Ahalisine yani Cafer bin Ebi Talip Ve onunla birlikte gelen e, Hicret edip Hicretle gelen muhacirlere Bir de Ebu Musa el-Eş'ari onunla işte birlikte gelmişler gemiyle onlara veriyor. Ali Sıddık'a çok seviniyor. Hem Hayber fethedilmiş hem de Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh ve diğer ashabu Ali Sıddık'ın ashabı eee Medine'ye gelmişler. Bu iki şeyden dolayı çok seviniyor. Diyor ki bir rivayet Hasan bir rivayetle Böyle sevinerek mutlu bir şekilde Vallahi diyor hangisine sevineyim? Hangi şeye sevineyim? Hayber'in fethine mi? Cafer'in gelişine mi? Yani şöyle ben burada bir düşündüm Subhanallah Yani Hayber fethedilmiş Bir sürü ganimetler elde edilmiş Ondan sonra bir tehlike Bertaraf edilmiş Ama buna rağmen vesselâm, Ashabının Gelişini Yani neredeyse Hayber'in fethine Denk tutuyor Ashabına verdiği değere bak. Subhanallah. Hı. Ne kadar çok seviyor onları. Hangisine sevineyim diyor. Allahu akbar. Evet. Habeş hicret eh ahalisi yani Mekke'den Medine, Me Mekke'den Habeştan'a e giden bu e hicret ehli kimseler Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e geliyorlar. Bu geliş kardeşlerim e, Ali serrat Necaşi'ye selamın Necashi'ye Amr bin Ümeyye ed-Damri'yi e, göndermesinin hemen akabinde oluyor. Çünkü bu elçiyi gönderiyor Amr bin ed-Dumayri'yi. Amr Ümeyye ed-Dumayri'ye gönderiyor ki e, Necaşi oradaki hicret ehli kimseleri Ali serrat ve selam'a göndersin diye. Yani onları çağırmak üzere daha doğrusu. Bunun neticesinde de oradaki ahali ...Cafer bin Ebi Talib'in... E, ...öncülüğünde geliyorlar. Evet. Diğer bir konuya geçiyoruz şimdi bu arada olan. O da zehirli... ...zehirli... ...koyun eti. Muhammed bin İnsak... ...Rahmetullah Aleyh haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam... ...artık yani böyle rahata kavuşunca... ...kendisine... E, ...Zeynep Bintü Haris diye bir kadın... ...Yahudilerden bir kadın... Ee, bu Sallam İbn Mişkin haber verildiğine göre Yahudilerden birisinin karısıymış. Böyle kızarmış, kızartılmış bir koyun eti hediye diyor Ali İsraet Ve bu koyunun parçalarından diyor soruyor bu kadın hangisini daha çok sever peygamber diyor. İşte Muhammed hangisini sever diyor. Ondan sonra onlar da diyorlar ki insanlar da o ko, şey diyor. Kolu sever diyorlar. Onun üzerine zehiri daha fazla döküyor. Zehirliyor önce. Sonra diğer koyunları da zehirliyor. Onları alıp getiriyor. Ali Vesselam'ın önüne koyuyor. Ali Vesselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam ondan bir parça alıyor. Bir lokmacık. Tam böyle boğazından geçirmiyor. Yani iyice yutmuyor. Onun yanında bir de Bişir bin Berra denen bir sahabe var. O o etten yiyor. Boğazından da aşağıya düşüyor. Evet. Aleyhisselatü vesselam zehiri yani fark ediyor. Diyor ki bu bu yiyecekte zehir vardır diyor. Bu yiyecekte bu yiyecek diyor bu yemek bana zehir olduğunu haber veriyor, söylüyor diyor. Sonra kadını çağırıyor, ikram eden kadını. Kadın da itiraf ediyor. Evet zehirledim onu ben diyor seni buna sevk eden nedir diyor. Yani ey kadın neden böyle yaptın deyince diyor ki Sübhanallah sen diyor benim kavmimden e, yaptığın şey sana gizli değildir. Yani sen biliyorsun ne yaptığını. Eğer sen diyor bir meliksen yani bir hükümdersen senden kurtulmak istedim diyor. Senden kurtulmak istedim. Rahatlamak istedim eğer sen bir peygambersen, zaten diyor, bu sana haber verilecekti. Bunun zehirli olduğu diyor. Aleyhisselatü Vesselam ondan vazgeçiyor. Yani bir şey yapmıyor. Ama Bişir, Bişir, Radiyallahu anh, o zehirli şey yediği için vefat ediyor, ölüyor. Sonraki rivayette, Aleyhisselatü Vesselam bu sahabe öldüğü için, ona kısas uyguluyor. Evet. Evet. Şimdi bu Yahudi kadının itirafı Sahih-i Buhari'de Sahih-i Buhari'de e, detaylı bir şekilde geliyor. Onu söyleyelim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Hayber fethedildiği zaman Ali Sırat ve Sırama zehirli bir koyun eti hediye ediliyor. Diyor ki Ali Sırat ve Sırama Burada olan Yahudiler benim yanıma toplansınlar. Onlar da toplanıyorlar, diyorlar diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ben size bir şey soracağım. Siz beni tasdikler misiniz, doğrular mısınız diyor. Onlar da evet diyorlar. Sizin babanız kim diyor onlara, orada bulunanlara. Onlar da falanca diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam yalan söylediniz diyor. Yalan söylüyorsunuz. Diyorlar ki doğru söyledin. Yani bizim yalan söylediğimizi evet diyor. Sen bildin diyorlar yani. Sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, size bir şey soracağım Beni tasdikler misiniz diyor Onlar da evet diyorlar Ama biz diyorlar sen ya, e, Biz yalan söylediğimiz zaman Sen bizim yalanımızı biliyorsun Babamızın hakkında e, Yalan söylediğimizi bildiğin gibi sen yalanımızı Biliyorsun diyorlar evet. Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki Ateş ehli kimlerdir Diyorlar Yani kim ateşe girecek diyor onlara Onlar da diyorlar ki Biz ateşte az bir şey kalırız Sonra oradan diyor uzaklaşırız, çıkarız diyorlar yani. Kur'an'da da geliyor. Bize ancak ateş az zaman, yani birkaç sayılı günler dokunacak diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُدَتْ Bize ateş sayılı günlerde dokunacak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Burada da böyle söylüyünce aleyhissalâtu vesselâm alçalın diyor. Yani size yazıklar olsun. Vallahi diyor Biz sizi oradan asla çıkartmayacağız. Sonra diyor ki ben size yine bir şey söyleyeceğim. Beni tasdikler misiniz deyince onlar da evet ey Kasım diyor Kasım diyorlar. Ebul Kasım aleyhissalatü vesselam küngesi. Diyor ki bu koyun etinin içerisine zehir mi koydunuz diyor. Soruyor onlara. Evet diyorlar. Sizi buna sevk eden nedir? Niçin böyle yaptınız? Onlar diyorlar ki biz eğer sen diyorlar Yalancıysan senden kurtulmak istedik. Rahatlamak istedik. Eğer sen ne bilsen zaten sana zarar vermez diyorlar. Görüyor musun alçaklığı? Sonra aleyhissalatü vesselam bu kadını affediyor. Zehir koyan kadını affediyor. Lakin Beşir bin Mağrur bu yediği zehirli etin neticesinde ölmesinden dolayı da kadına kısas uyguluyor ve o kadını öldürüyor kendisi de subhanallah bu esi, bu zehirden bu zehirli etten bir miktar e, tattığı için onun acısını hissediyor. Ne zaman biliyor musunuz? Ta ölünce. Şey ölürken. Ta ölürken o sıkıntı içerisinde hissediyor bunu. Aha hadis Sahih Buhari'de geliyor. Ayşe radıyallahu anh'dan. Diyor ki: "Nebi Aleyhissalatu vesselam ölümüyle neticelenen hastana hastalığında ey Ayşe, Hayber'de yediğim etin diyor, etin et, et yemeğinin acısını diyor hissediyorum diyor. Hayber'de yemiş olduğum o ye, yemeğin acısını hissediyorum diyor. İşte bu o zehirden dolayı atar damarın böyle e, koptuğunu hisseder gibiyim diyor. Ağurt, damar diye bir daha ana damar yani. O damarın koptuğunu hissedi hissediyorum diyor. Bunu hisseder gibiyim diyor subhanallah. Ta o zaman hissediyorum. Hani şimdi yani kendilerine şişt sokanlar ondan sonra e, keramet adı altında bir sürü olmadık e, işler çevirenler ne diyecekler buna? Aleyhissalatü vesselam bir peygamber olduğu halde bir zehirden tadıyor, evet onu biliyor. Çünkü Allah Azze kendisine vaat ettiği bir zaman var. O ge zaman gelmeden önce ölmeyecek. Hiçbir canlı ölmeyecek. Ama onun etkisini ta vefat ederken hastalığında çekiyor. La ilahe illallah. Sonra Aleyhisselatü vesselam, kardeşlerim ganimetleri taksim ediyor. Ganimetler önce Hudeybi ehlinin. Bak bak Hudeybiye'de 1400 kişi ağacın altında Rıdvan beyatı yapıyorlar. Onlara bir müjde veriliyor. Fetih müjdesi. Nerenin müjdesi? Hayır. Buranın işte Hayber'in fethi. Hayber. <gülüyor> yani fetih sadece Mekke'nin değil. Hayber'in fetih müjdesi veriliyor. İşte Hayber'de savaşan kimselere veriyor. Onlar da Hudeybiye'de bulunan kimseler zaten. Evet, buna Kur'an'ın ayet vermesi şöyle işaret ediyor. Seyakul mukhallafuna izen talaqtum ila maganimi ta'khuduhu zeruna nitbiikum. Savaştan geri kalanlar siz ganimetleri almaya gittiğiniz zaman siz ganimetleri almak için gittiğinizde bizi bırakın sizi tabi olanım sizin peşinizden gelelim derler. Savaşa katılmayanlar. Yuriduna yubedilu kelamallah. Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Kul lan tattabiuna. Bizim peşimizden gelmeyin. De ki asla bizim peşimizden gelmeyin. Kedalikum, قال الله قال الله من önceden Allah işte böyle söyledi. Bu sefer onlar diyorlar ki bel tahsudunana. O geri kalanlar savaşa çıkmayanlar belki siz bize haset ediyorsunuz. Haset ediyorsunuz derler. Belkanu la illa qalila. Aksine onların azım üstesine fıkk edemezler, anlayamazlar diyor. Evet. Bu ayet kerime de o ganimetlerin kime olduğunu işaret ediyor değerli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki parça olan Hayber arazisini <gülüyor> Hudeybiye ehline <gülüyor> dağıtıyor. Bir parçasını Hudeybiye ehline bir parçasını da işte o e, humus yani beşte bir olarak e, kendisine tahsis ediyor. O da masraflar için, heyetler için vesaire kendisine gelen heyetler için ve benzeri şeyler için ayrı e, ayırıyor. Oradan elde ettiği ganimetleri Bu ganimetler e, hususunda çokça e, farklı farklı rivayetler var. Oraya girmeyeceğim. Bununla ilgili e, Hasan bir rivayet var. Sehl bin Ebi e, Hatme radıyallahu anh Ali siratü vesselam diyor ki e, diyor ki e, Ali siratü vesselam iki kısma ayırdı. Bir kısmını masraflar ve ihtiyaçlar için, bir kısmını da o Hayber'den elde ettiği yahut da diğer Yahudilerden elde ettiği malları Müslümanlara E, yarısını dağıttı. Bir kısmını o, o şekilde ayırdı. Yani ihtiyaçlar ve masraflar için bir kısmını da dağıttı. Ve onların arasında 18 sehim olarak e, onları dağıttı diyor. Şimdi bunlar hususunda bir iki şey söyleyelim. Aleyhisselatü Vesselam piyade olanlara, yaya olan kimselere bir sehim veriyor. E, atlı olanlara da iki sehim, 2 pay vermiş oluyor. O zaman diyor Yani e, Hayber'e katılan ordu 1500, 1500 kişilik bir ordu. 300 kişisi 300 kişisi atlı. Onlara iki pay veriyor, diğerlerine bir pay veriyor. Bununla ilgili rivayette e, İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan geliyor. Aleyhisselatü vesselam Hayber günü atlılara iki e, piyadelere ise bir sehim verdi diyor. Ebu gelen bir rivayette A.S. Hudeybi ehli üzerine Hayber'in mallarını yani ganimetlerini taksim etti. Ve 18 parça olarak e, yani sehim olarak ayırdı. O zaman diyor ordu 1500 kişiydi. 300 kişi de atlılardan oluşuyordu. Atlılara iki piyadelere bir sehim verdi. Bu rivayette Hasan olarak Hasan derecesinde Ebu Davud geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam değerli kardeşlerim e, Ashab-ı Şecer'e yani Rıdvan beyatında bulunan kimselere dağıtıyor. Onlardan o savaşa yani Hayber'e gelmeyen, Hudeybiye'de olup da Hayber'e gelmeyen sadece Cabir bin Abdillah radiyallahu anh var. O da e, bir mazeretten dolayı gelmiyor. Anladığım kadarıyla. Ama o Hayber'den elde ettiği ganimetten ona da veriyor. Tıpkı e, Ashab-ı Sefina yani Şeylerle, gemilerle Habeşistan'dan gelen e, Cafer bin Ebi talib ve Ebu Musa'l-Eş'ari radiyallahu anh, e, anh'la beraber olan kimselere verdiği gibi e, Cafer'e de e, o ganimetlerden bir sehim, bir parça veriyor. Yine orada Ebu Hureyre radiyallahu anh geliyor. Bakın Ebu Redi, e, Hureyre radiyallahu anh Devsi kabilesinden Ebu Hureyre radıyallahu anh ta Hayder fethedildiği zaman geliyor. O zaman sahabe oluyor. Dört yıl aşağı yukarı, 4 yıl falan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sahabelik yapıyor. Onlar oradan geldi geldiğinde yeni geldiklerinde devs kabelesinden de bir miktar insanla birlikte gelince aleyhissalatü vesselam o ganimeti elde edecek kimselere soruyor işte bunlara da verelim mi diyor. Eee Ebu Hureyre ve beraberindeki gelen, yeni gelmiş, yeni İslam'a girmiş kimselere, onların da ganimet elde edenlerin, yani savaşan kimsenin rızasını alarak, Ebu Hureyre ve yanındakilere de ganimetten taksim ediyor. Evet. Ama onun dışında, o savaşta şahit olmayan, yani savaşa katılmayan hiç kimseye bir pay vermiyor. Bunların, bu saydıklarımızın dışında... Evet. Şimdi İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet edilen bir hadis var. Diyor ki Ebu Hüreyra radıyallahu anhu ve erza. Medine'ye geldik. Kavm e, <gülüyor> Ebu Hüreyra radıyallahu anhu diyor. Eee şeye geliyor. Kavminden bir grup içerisinde eee Medine'ye geliyor. Ali sıratu vesselam Hayber'deymiş. O zaman da yani daha henüz vesselam, Hayber'den dönmemiş Ebu Hureyre ve ashabından birkaç kişi işte ne kadarsa Medine'ye geliyorlar bu arada Medine'de görevli yani Medine'ye valilik yapan e, Sibabin arafata diye bir sahabe var bu yani, medine'de görevli valilik yapan idarecilik yapan bir adam diyor onun yanına geldik o diyor sabah namazındaydı ilk rekatta Meryem suresini okumuş bu orada oranın e, görevli valisi ha ya ayn sad zikru rahmet rabbike abdehu zekeriya ayetlerini yani bu Meryem suresini ikinci rekatta da mutaffifin suresini okuyun dedim ki diyor Ebu Hureyre içimden mutaffifin yani ölçüyü ve tartıyı az yapanlar demek Falancaya yazık olsun. Başkasından aldığı zaman tam ölçek alır. Falan ondan sonra başkasına vereceği zamanda diyor eksik tartardı diyor. Bu Mutaffifin suresini dinleyince böyle içimden geçirdim diyor Ebu Hureyre. Sonra namazı bitirince o sahabe imam bize diyor bir şeyler verdi yemek için diyor. Sonra diyor Hayber'den Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hayber'i fethedince geldi ve Müslümanlarla konuştu ve bizi sehemde yani ganimetler hususunda ortak etti diyor. Allahu akbar. Yani onlara da ganimetten veriyor. İşte bunun delili de burada. Sonra değerli kardeşlerim bitiriyoruz. Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye geliyor. Medine yolundayken daha tam Medine'ye gelmeden ve Bir hadise gerçekleşiyor. Çok önemli bir hadise. O da Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliği. Safiye binti Hüye'yi radıyallahu anh. Hüye'yi bin Hattab'ın kızı. Yahudilerin ileri gelenlerinden birinin kızı. Onunla evleniyor. Bu hadisede söyleyelim. Buhari'de geliyor. Enes bin Malik'ten diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talha'ya diyor ki Sizin çocuklarınızdan bana hizmet edebilecek bir çocuk yanıma verin diyor. Haybere çıkıncaya kadar diyor. Ben de diyor ben de beni diyor yani Eresibdin Malik Ebu Talha çıkardı. Ali Sıratu arkasına ben diyor o zaman buna ermiş yeni bir çocuktum diyor. Genç. Yeni bula ermiş bir kimseydim ve Ali Sıratu hizmet ediyordum. O konakladığı zaman Çoğu kere diyor. Bunda çok önemli bir şey var. Bakın Ali Selahattin Hayber'e giderken, Hayber yolunda veya nerede konuklarsa, konaklarsa şu duayı yapmış. Bunu duyduğunuzda ben burada tekrar okuyunca سبحان الله dedim ya. Yani duaları bizatihi, bizatihi yerinde yaşıyor Ali zatı Böyle olmak lazım. Yerinde söyleyip yaşamak lazım. Şu duayı söylüyor. Allahumme inni auzu bike hem ve el hüzn ve el acz ve el kesel ve el buhl ve el cübn medalâit tane şeyden Allah hassin var bu hüsnü'müsnüde var bu dua ne zaman yapılır biliyor musun bu 8 tane şey olduğu zaman yapılır hamales sırat burada yapmış uygulamış bunu diyor ki ey Allah'ım sana üzüntüden kederden acziyetten aciz olmaktan yani bir şey yapamamak yapamamaktan ve kesel vel kesel tembellikten, tembellik ettiğin zaman, üstüne bir ağırlık geldiği zaman, vel bokulu cimrilikten, cimrilikten korktuğunda, vel cubini korkaklıktan, ve dalai deyni, borcun belimi bükmesinden, ve galebetir rıcal insanların bana galip gelmesinden yani zarar vermesinden sana sığınırım diyor. Bu duayı bol bol yapıp teselli bulmak lazım. Yerinde yaşıyor, yerinde aleyhissalatü vesselam, var mı hüsnü Onun için böyle yeri geldiğinde bu yedi şeyden birisi sizin aklınızda takıldığımı bunu hemen yapmanız lazım. Yapmamız lazım. Kendi nefsime de tavsiye ediyorum. Sonra diyor ki biz Hayber'e geldik a.s. kaleleri işte Allah azze ve celle ona fethi verdiği zaman açtığında kendisine ve a.s. Safiye binti Hüye ibn-i Hattab diye bir kadından onun güzelliğinden bahsediliyor. Onun diyor kocası e, daha yeni damatken öldürülüyor. O Hayber'de. Aleyhisselatü Vesselam da onu kendi nefsi için alıyor. Onunla e, çıkıyor. E, sahbanın sahba denen bir bölge var. Oranın seddine e, gelinceye kadar ulaştığında onu e, çıkartıyor e, ve orada, orada onunla evleniyor ve zifafa giriyor. Bir rivayette de E, yolda onu Ümmü Süleym radiyallahu anha Oda da Enes ibni Malik'in annesidir. E, böyle hazırlıyor. Yani süsluyor vesaire bir şeyler yapıyor. Aleyhissalatü vesselama onu hediye olarak takdim ediyor. Geceleyin. Aleyhissalatü vesselam da o gün onunla e, zıfak yapıyor. Sonra verilecek. Velime yemeği için işte sofralar kuruluyor. Eee insanlar hurma, ondan sonra ve benzeri şeyler yağdan ve benzeri şeyler getiriliyor. Bir eee selik e, şeklinde e, işte Araplarda meşhur olan bir yemek yapılıyor veyahut da e, bazı oradaki bulunan şeylerden karıştırılmış bir yemek yapılıyor. Bu şekilde bir yemek yapılıyor. Selik işte ezmeden buğday ve hurma ezmesiyle yapılan bir yemek. Buhari'de gelen rünayette değerli kardeşlerim <gülüyor> aleyhissalatü vesselam üç gün velime yeme veriyor. Evet. Ee, şeyde Safiye binti Huye'ydi. Müslüman oluyor. Aleyhissalatü vesselam ona İslam'ı anlatıyor ilk önce. O da İslam oluyor. İslam'a giriyor, Müslüman oluyor. Ali Sıratü vesselam onu azat ediyor ve neticesinde de evleniyor. Ve müminlerin annelerinin annelerinden bir anne olma şerefine eriyor Safiye binti Huyey. Evet. Ali vesselam bir yine Enes'ten gelen rivayette hadisimiz sahih şey hasen derecesinde Hayber ile Medine arasında 3 gün kaldı ve Safiye ile e, zıfaf yaptı ve Müslümanları Velime'ye davet etti. O zaman diyor Velime yemeğinde yani düğün yemeğinde ne e, ekmek ne de et yoktu diyor. Orada bulunan şey yani sofraların üzerine konulmuş at, böyle e, oralara o sofraların üzerine yayılmış konulmuş hurma kuru yoğurt ve yağ varmış. Evet. Bunlarla ve Selam e, yemek veriyor. Düğün yemeği. Şimdi insanlar diyorlar ki Müslümanlar bu düğün yemeği verilince acaba diyor Safiye müminlerin annesinden mi yoksa aleyhissalatü vesselamın cariyelerinden biri mi olacak diye merak ediyorlar. Diyorlar ki eğer örtünürse müminlerin annelerinden. Hicaplanırsa tamamen. Yok örtünmezse Aleyhissalatu vesselam cariyelerinden olacak diyorlar. Aleyhissalatu vesselam hareket edip hareket ettiğinde e, onu da arkasında yani Safiye'yi de arkasında aynı şekilde yavaşça hareket ettiriyor ve onun e, üzerine de hicabı indir, indiriyor. Dolayısıyla da o yani Safiye binti Huyey radıyallahu anha Aleyhissalatu vesselam'ın eşlerinden yani müminlerin annesinden olmuş oluyor bir e, Hasan derecesinde gelen rivayete göre de diyor ki Ebu Yana'da geliyor rivayet rivayet aleyhissalatü vesselam onun mehirini azat etmesi olarak azat ediyor onu da mehir olarak e, kabul ediyor böyle tayin ediyor ve 3 gün velime yemeği veriyor diyor bir de son olarak Muhammed bin İshak'ın rivayet ettiği e, bir şey var onu da söyleyelim orada e, diyor ki aleyhissalatü vesselam Safiye'yi de e, böyle düğün yemeği yapıp da Hayber'de yahut da yolun bir kısmında e, Zifafa girdiğinde bir çadırın içerisine giriyor. Ç yani çadırın içerisinde birlikte e, e, Safiye radıyallahu anh ile kalıyorlar. Hatta işte biraz önce söylediğim gibi e, Ümmü Süleym Enes ibn Malik'in annesi de İşte bu Safiyye'yi usluyor, ondan sonra onu tarıyor, güzelce Ali Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gönderiyor. Enes bin Malik diyor ki Ali Aleyhissalatu vesselam kubbe içerisindeyken Ebu Eyyub Halid bin Zeyd de ona bekçilik yapıyormuş. Evet. Bu da Necra oğullarının kardeşi, kardeşlerinden birisi. Ali Aleyhissalatu vesselam'a bekçilik yapıyor. Ve devamlı böyle e, şeyin çadırın etrafını dönüyor. Sabah olduğu zaman e, Aleyhisselatü Vesselam onun yerini yani e, öyle çadırın etrafında böyle dolaştığını ne yaptığını görünce ne, ne yapıyorsun sen diyor. Ey Eyüp ne yapıyorsun diyor. O da diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben diyor bu kadından yana senle korktum diyor. Bu kadından korktum çünkü diyor Onun babası öldürüldü, kocası öldürüldü, kavmi işte öldürüldü, helak edildi diyor. Ee, ve yeni İslam'a girdi diyor. Yeni küfürden çıktı, İslam'a girdi. Senin aleyhine korktum bu kadından diyor. Ee, iddia ettiklerine göre aleyhissalatü vesselam eğer rivayet sahihse Muhammed bin İshak e, rivayetine göre diyor ki aleyhissalatü vesselam Ey Allah'ım Ebu evi evi moi faze oben moi faze ettiği gibi korudu gibi onun da sen muhafaza et diyor. Ve bu şekilde e, Safiye radıyallahu anha ile de evlenmiş oluyor. Allah Teala ve Celle bütün bunlardan hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Bizlere ve çoluğumuzu çocuğumuzu İslam üzere yaşatsın, İslam üzere vefat ettirsin. Her Allahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hepimiz eşe onunla da tövbe ve istiğfar